Evet. ilk soru Musa kardeşimizin sorduğu soru şöyle. Mezarlığın içinde mescit inşa edilmesi caiz midir? Değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabre doğru namaz kılmamamızı emrediyor. Kabre doğru yani kabrin kıble tarafında olduğu bir mekanda kabre doğru namaz kılmamızın yanlış olduğunu söylüyor ve bunu yasaklıyor. Içer, e, kabristan'ın içerisine yapılan bir camide de muhakkak kıble tarafına bazı mezarlar gelecek ve e, insanlar bu mezarlara doğru dönmüş olacaklar. Bu da Eskiden yapılmış olan ve hala da yapılmakta olan e, bir e, şirkin görüntüsünü oluşturmuş olacak. O da e, insanların mezarlara tapmaları, mezarlardan imdat beklemeleri, insanların e, ölümsüz kıldıkları bazı insanları e, mezarlarda bile, cesetleri mezarlarda bile olsa onların işte... O mezarda ruhen e, yaşadıkları olayları takip ettikleri, dünyayı takip ettikleri, insanları kontrol ve murakebe altında bulundurdukları ve tasarruf sahibi olduklarına dair, ki bunların birçoğu bugün e, sofizm inancında mevcuttur, e, bu şekilde düşüncelerle bir putlaştırma e, meydana gelmektedir. İnsanlar kabirlere tapmaktadırlar, kabirler etrafında taf etmektedirler, kabir ehlinden yardım ve istigası da bulunmaktadırlar, kabir ehlinin e, tasarruf e, yetkisi de oldukları hatta onların ölmedikleri bedenen e, sadece oraya kondukları ruhların işte dünyada tasarruf sahibi olduğu e, yaşayan e, insanlar gibi belki yaşayan insanlardan daha keskin bir zekaya, daha keskin bir güçlü, kudretli, isabetli bir tasarrufa sahip olduklarına dair inançlar var. Bunların hepsi birden bize şunu gösteriyor. Putlaştırma, mezarlara putlaştırma, mezarlara tapınma, mezar ehline tapınma, onların Allah'ın tasarruflarını üstlendiklerini düşünme olayı hala günümüzde de var ve hatta Eskiye nazaran daha fazla var. Eskiye nazaran çok çok daha fazla var. Ee, mesela Mekke müşriklerinin e, kabirlere taptığını hiç görmedik. Yani öyle bir tarihte öyle bir bilgi yok. Kabirlere tapmıyorlardı. Ee, Mekke müşrikleri en azından kabirlere tapmıyordu. Başka yerlerde olabilir. Ama Mekke müşrikleri kabirlere taptıklarına dair herhangi bir haber yok. Ancak onlar... E, Lat, menat, uza gibi putlara tapıyorlardı. Yani bu tapma meselesi de e, tamamen onların ilah oldukları inancıyla değil e, onların ilah ile kendi aralarında bir vesile olduklarını düşündüklerinden dolayıydı. Şimdi bütün bu e, anlattıklarım niçin e, anlatılmıştır? Bunun sebebi e, işte bu sorunun cevabında e, işte vermiş olduğumuz Cevapla ilgilidir Çünkü e, Kabristanda Mezar yapmak şey, e, Cami inşa etmek e, Bu tür tehlikeleri de Beraberinde getireceğinden Dolayı zaten peygamberimiz tarafından Yasaklanmıştır Bugün de bu yasağa uyulmalı Ve e, kabristan içerisinde Cami inşa edilmemelidir Mescit inşa edilmemelidir Özellikle e, mescit var da daha sonra etrafa kabir konuyorsa da bu kabirler kıble tarafına asla konmamalıdır. Camiye biraz daha uzak, avlusu belki avlusundan biraz daha dışarıda yerlere konabilir. E, kıble tarafına gelmemek şartıyla konabilir. Ancak e, buna da dikkat etmek lazım. Bu kabirlerin bir şirk vesilesi haline e, getirilmemesi lazım. Ve e, Kabiristanların camilerden daha uzak yerlere inşa edilmesine dikkat edilmesi lazım. Mecburiyetten olursa mecburiyetten olursa bu takdirde kıble tarafına asla defin yapılmaması lazım. Hatta sağa sola bile yapılmaması lazım. Çünkü caminin sağına sonu yaptığınız zaman içerideki insan e, kıbleye dönse bile hemen kıblenin az sağında az solunda ne var kabir var Bu bile caiz değildir İlla kıble tarafında e, olmasına e, olması yasak değil bunun sağında sonunda olması yani insanın görebildiği ön tarafında olması Aslında kıble tarafında olması manasına gelmektedir ve bu e, caiz bir durum değildir Peygamberimizin men ettiği bir durumdur. Ülkemizde bazı camilerin tam ortasında kabir bulunmaktadır, yatır bulunmaktadır ve bu kabirler sıradan kabirler de değil. Bu insanlar bu kabirlere doğru durup namaz kılmaktadırlar. Bu kabirlerin etrafında taf eden de vardır. Bu kabirlerden imdat bekleyen bu kabirdeki insanın tasarruf yetkisine sahip olduğu, insanları bildiği, duyduğu, dualarını kabul ettiği, ve tasarruf yetkisine sahip olduğu düşünülmektedir. Buna inanılmaktadır. O da şirkin en büyüklerindendir değerli kardeşler. İkinci soru. Resimli mezar taşı yapmak ve yaptırmak caiz midir? Değerli kardeşlerim, resim zaten dinimizce onun yapılması men edilmiştir. Bunun hele hele de e, mezar taşlarına konulması daha da sakıncalıdır. E, oradaki e, durumu, oradaki insanı tanıtmak için bunu ya yapıyorlar ama e, bu dinimizde doğru bir şey değil. Peygamberimizin yaptığı, yaptırdığı, tavsiye ettiği bir şey değil. Hatta menetti bir şey. Resim zaten men edilmiştir. Yani bunu e, mezar taşına koymak biraz daha tehlikeli. Mezar taşı zaten bakıldığında mezar taşı dikmek, üzerine isim yazmak, şiir yazmak, şu yazmak, bu yazmak, bunlar da dinimizde olmayan, sünnette olmayan şeyler. Ee, sünnetteki kabir yerden bir karış yukarıda olur, baş ucuna, ayak ucuna bir taş konur, üzerine isim yazılmaz, etrafına duvar yapılmaz, üstüne kubbe yapılmaz, ee, bu yapılan taşlar boyanmaz vesaire. Bu, İslam'daki mezar bu. Ama bugün baktığımız zaman e, birçok fakir aile evinde tahta e, çürük merdiveni var ama gidiyor bir, çok en güzel mermerden çok güzel bir e, kabir yaptırıyor. Oraya 3-4 milyar, 5 milyar, 6 milyar masraf ediyor. Ka e, mermerin en güzelini o kabirin etrafında kullanıyor. Borcuna harcına onu yapıyor. E, kendi evinde mermer yok. Kendi evinde mermeri bırak. Normal bir taş bile yok efendim. Kapısı yıkık, eşiği yıkık ama mermeri oraya yapıyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani canlıya lazım olmayan ölüye hiç lazım değil. Ölü o mermeri ne yapsın? Ölüye salih amel lazım. O mermerdir, kubbedir, efendim şudur, budur. Ölüye bunların faydası yoktur. Hatta bunları yapmak dinimizce men edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, mana olarak söylüyorum yanlış olabilir e, hadisin metni Nehen <gülüyor> Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem En yücasısal kuburu ve en yuktebe aleyhi ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kireç boyasıyla boyanmasını ve üzerine yazı yazılmasını yani bu taşlara isim ve yazı yazılmasını men etmiştir diyor peygamber e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, men ettiği ifade ediliyor dolayısıyla bunlardan uzak durmakta fayda var uzak durmak lazım e, Allahu Teala cümlemize e, sünnete uygun bir anlayış ve yaşam nasip eylesin yüzü suyu hürmetine diye dua etmek caiz midir? Ee, değerli kardeşlerim, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabe e, felancanın yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle, felancanın yüzü suyu hürmetine bizleri affeyle, felancanın yüzü suyu hürmetine bizi cennetlikler, cennetik eyle diye e, dua etmemişlerdir. Peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim aleyhisselamın adını anarak veya Nuh aleyhisselamın adını anarak veya diğer peygamberlerin adını anarak ey Allah'ım falan peygamberin İbrahim peygamberin yüzü hürmetine beni affet dememiştir. Sahabeye böyle bir öğretide bulunmamıştır. Sahabeye benim adımı anarak Allah'a yalvarın. Benim yüzüm suyu hürmetine günahlarınızın bağışlanmasını dileyin diyebilirdi. Böyle bir şey dememiştir. Böyle bir örneklik asla göstermemiştir. Hatta bundan sakınmıştır. Hatta kendisini bir kul olma ötesinde daha yükseklerde görmek çabası gayreti içerisinde olanların e, olduğunu gördüğünde derhal müdahale etmiş. Ben sizler gibi bir beşerim ancak bana Allah vahiy gönderiyor. Sizden farkım budur. Beni büyütmeyin, yüceltmeyin e, demiş ve dualarında da e, özellikle bunu vurgulamış Allah'ın kabrimi tapınılan bir yer haline getirme demiş yine e, Allah e, işte sahabesine e, Hristiyan ve Yahudilerin papazlarını, hahamlarını yücelttikleri gibi siz de beni yüceltmeyin e, emrini vererek e, kendisinin e, bir insan beşer olduğunu, sıradan bir insan olduğunu, e, bir farkının e, var, varsa onu da vahiy almak olduğunu e, defalarca mükerrer kereler dile getirmiş ifade etmiş ve sahabeyi bu e, inanç üzerine terbiye etmiş, eğitmiştir. E, dolayısıyla hiç bize varit olan gelen hadislerde var olan duaların hiçbirinde felancanın yüzü hürmetine günahlarımızı affeyle, felancanın yüzü hürmetine bize yağmur ver diye herhangi bir dua yoktur, görülmemiştir. Hatta hatta bundan men edilmiştir. E, Hazreti Abbas ile yapılan bir dua var. Yağmur duası var. Bu duayı örnek gösteriyorlar. Bu duaya baktığımız zaman değerli kardeşlerim sahabe diyor ki Ey Allah'ım daha önce aramızda peygamber vardı. O dua ediyordu. Şimdi o vefat etti ama Şinun'un amcası var. Diye söylemişler dualarında böyle bir söz geçmiştir. Ama bu söz asla onun yüzü süyü hürmetine bize yağmur ver diye bir cümle kurularak orada duada yer almamıştır ancak onların yaptığı şuydu ey Rabbim peygamberimizin duası vardı hani bizim duamızı kabul etmesen onun duasını kabul ederdin ve bize bereket verirdin yağmur verirdin e şimdi o yok Amca, amcası var. Ee, onun duasını e, kabul edersin. Biz e, onun yapmış olduğu bu dua ile e, işte ve kendi yapmış olduğumuz dualar ile burada senden e, yardım istiyoruz, bereket istiyoruz, yağmur istiyoruz diye söylemişlerdir. Burada yine bir vesile kılma, duada vesile görme olayı söz konusu değil. Sadece yaptıkları onun duasını vesile görmektir. Duasını, kendi zatını değil, duasını vesile görmektir. Allah katındaki makamını değil, orada yapmış olduğu duasını bir vesile olarak görebilmek e, görmektedirler. Yani bu şu demektir. Ya Rabbi, böyle muttaki, böyle takvalı bir insan da burada bulunuyor. O da dua ediyor. E, ya Rabbi, Umut ederiz ki onun duasını kabul edersin de e, hepimiz kabul olunmuş olan o duanın e, faydasını görürüz demişlerdir. Bunun ötesinde herhangi bir anlayış, herhangi bir e, başka bir bakış söz konusu değildir. Burada onlara herhangi bir delil yoktur. Yani yüzü suyu hürmetine e, kelimesini meşrulaştıracak herhangi bir Delil buradan çıkmaz değerli kardeşlerim. Evet Allah cümlemize sahih bir inanç ve ihlaslı bir amel nasip eylesin. Diğer soruya bakalım. Bugün için e, Türkiye'de yüzü suyu hürmetine dua etmek, duanın kabul için adeta şart görülüyor. Bu kadar ters bir şey nasıl gerçekleştiği bu toplumda diyor. Bu bir soru değil ama herhalde bir e, şaşkınlığı ifade ediyor Musa kardeşimiz. Ben de katılıyorum. Nasıl gerçekleşti? E, i̇şte bidatler çok hızlı yerleşir. Bidatler bir kıvılcımla başlar. Ama e, bir efendim ormana atılan bir kıvılcımın ne hale geldiğini, ormanı nasıl yaktığını ve nasıl Rüzgarlar nasıl yayıldığını e, hepimiz görüyoruz. Bidatler de buna benzer. Bir kıvılcım gibidirler. Birden yayılırlar. Ve ortalığı kaplarlar. O kıvılcımı orada iyi niyetlerle bırakan insan bile e, 10 dakikan sonra olacaklardan e, kendisi bile e, efendim bir haberdir. Söndürmek istese bile kendisi bile buna, buna gücü yetmeyecektir. Bidat der, Böyle bir şeydir. Toplumda yayılmaya başladığı zaman iyi niyetlerle, küçük bir kıvılcımla, az bir tolerans ile e, toplum içerisine girdiğinde hızla yayılır. Mesela e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani diyor ki emana e, yani olarak söylüyorum اِلَا سْتَخَلِّ الْخَمُرُوا diyor yani veya bu şekilde bir hadis var. Ben mana olarak Türkçesini söyleyeyim. İçki, hamır, sirkiye dönüştüğünde temizdir. Yani tahir. Tahirdir. Şimdi bu niye söyledim? Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Sahabeden bir tanesi, içkinin haram olduğuna dair ayet gelince, Ey Allah'ın Resulü, yetimlerin e, malı olan yanımda birçok içki var. Ben bu ayette geldi, şimdi ben bu içkileri dökeyim mi, yoksa bunları sirkiye dönüştürüp yetimler için satayım mı? Diye peygamberimize sorduğunda, peygamberimiz hayır onları sirkiye dönüştürme, onları sat demiştir. Onları e, dök demiştir. Onları dök demiştir. Şimdi e, burada almak e, almamız gereken önemli bir e, durum var. Nedir bu? Bir yerde peygamber diyor ki içki sirkiye dönüştüğünde artık temizdir. Yani kullanılabilir. Caizdir kullanımı. Çünkü artık sarhoş edici özelliği yoktur. Diyor, diğer taraftan da diyor ki, hayır sen elinde bol miktarda bulunan o içkileri, o hamurları ee, sirkiye dönüştürme, onları dök diyor. Bunun sebebi şu, dese ki, ya sen onları sirkiye dönüştür. Ya dönüşecek, ya dönüşmeyecek, ya bir tak, efendim, e o, yarın dönüştürürüm, ertesi gün dönüştürürüm, bir hafta sonra dönüştürürüm, bugün vaktim yok, yarın var, şu var, bu var ve o içkiler evde duracak. Evde durduğu takdirde e, ne olacak? Belki e, içilmesi söz konusu olacak. Haram bir madde. Bir Müslüman'ın, bir sahabenin evinde bulunacak. Bu da hoş bir durum, doğru bir durum değil. O yüzden Peygamberimiz e, seddi zeriye açısından yani kötülüğü engellemek, kötülüğe kapı aralama e, aralamayı engellemek için onları döküyor. Şimdi... Bizler aynı hassasiyette olmamız lazım. Bir şey çok masumane görülebilir. Ya yapsak ne olur? Bu da yani aa işte bu da hayırlı bir iştir. Şunu şuraya yapıverelim ne olacak yani diye desek. Sonra o işi yapsak ardından o yeni yaptığımız o bidat insanlar tarafından bir farz ayın gibi algılanmaya, farz-ı kifaya olarak algılanmaya başlanıyor. Dine giriyor. Ve yerleşiyor ve insanlar ona yöneliyorlar. Onunla amel ediyorlar. Halbuki bunun aslı yok. Bu iyi niyetlerle konmuş olan basit bir şeydi zamanında. İşte ipucu verilince, kapı aralanınca durum bu vaziyete kadar geliyor. Peygamberimiz işte bu örnekte o içkileri dök, onları sirkeye dönüştürme e, örneğinde gördüğümüz gibi harama kapı aralamayı önlemek için böyle bir emri vermiştir. Halbuki o içkilerin Sirkiye dönüşmesi durumunda onlardan istifade edilecekti. Ama o istifadeyi, o faydayı peygamberimiz bir tarafa bıraktı. Hayır dedi onları dök. Sizin e, işte şüpheye düşmeniz, e, onu kullanma durumunda kalacak olabilmeniz, nefsinize yenilme tehlikeniz, onun evde bulunması kötü örnek olması e, açısından, e, efendim e, dedikodu açısından e, veya... E, haram olarak ilan edilen bir şeyin evde hala bekletilmesi açısından çok büyük e, e, zararlar olabileceği düşüncesiyle onların dökülmesini emretmiştir. Setli zeraa açısından diyoruz, kötülüğü engellemek açısından böyle bir şey yapmıştır. Bugün de Müslümanlar setli zeraa açısından e, kesinlikle e, sünnette olmayan uygulamalara kapı aralamamaları lazım. E, mesela şimdi namazlardan sonra amen-i rasulü okuyoruz. Ha, ya Kur'an'dır kardeşim. Niye yani? Bunu niye karşısın? Sen İslam düşmanı mısın? Kur'an düşmanı mısın? Sen niye Kur'an niye yas namazından sonra ya amen-i rasulü okumuyorsun? Veya akşam namazından sonra işte huvallahüllezi okumuyorsun kardeşim. Diye çıkışabilirler size. Siz Kur'an düşmanı mısınız? Kur'an okumaktan ne zarar gelir? Bırakın. insanlar dinlensin, okusunlar. Efendim ee, diyen insanlar görürsünüz etrafınızda. Ama sizin burada cevabınız ne olmalı? Kardeşim biz Kur'an düşmanı değiliz. Kur'an dostuyuz. Biz sünnet dostuyuz. Peygamber bunu yapmadıysa biz de yapmayacağız. Bak biz bunu yapa yapa yapa yapa insanlar bunu farz olarak algılamaya başladı. Okumadığınız zaman cemaat homurdanıyor. Bir de Aminel Resulü okumadı veya Bu da nasıl hocaymış? Okumadı. Niye eksik oldu namazımız? Niye okumadın? Her hoca okuyor. Sen niye okumuyorsun? Namaz eksik oldu arkadaş. Ben hiç bugün bu akşam rahat uyuyamam. Gönlüm rahat etmeyecek gibi e, tepkilerle karşı karşıya geliyoruz. Sizler de görmüşsünüzdür bu tür tepkileri. Demek ki zamanla iyi niyetlerle konan bir durum bir ibadet bir farz ayın gibi algılanmaya başlanıyor ardından da onu çıkarmak çok mümkün olmuyor namazlarda mesela imamla cemaatin tokalaşması Allah kabul etsin Allah kabul etsin herkes sıraya geçiyor Allah kabul etsin yok böyle bir uygulama ama herkes yapıyor neden bu da sonradan çıkmış bir işte bidat ya ne olacak kardeşim ben hocaya e, müsaafa yapacağım yani teşekkür edeceğim bundan ne kötülük var Diyoruz sonra ardından cemaat geliyor onu yapıyor ve artık çoluk çocuk herkes sıraya geçip illaki namazdan sonra ile tokalaşacaklar kendi aralarına tokalaşacaklar yoksa namazları olmaz gibi bir anlayışa düşülüyor. Bunların hepsinin sebebi bitatlere kapı aralandığından dolayıdır ve bunlardan öyle bir e, dağ gibi güçleniyor ki bu bitatlar daha onları yerinden sökmek mümkün olmuyor değerli kardeşlerim. Tarikatların bu duada aracı veya yüzü suyu hürmetine olayında etkisi var mı? Ya tarikatlar değil yani yüzü suyu hürmetine bunu tarikatlı olanda olmayan da bir tarikata bağlı olanda olmayan da yapıyor. Ama ama en çok bunu kimler yapıyor derseniz, yapıyor derseniz belli bir şeyhe bağlanan insanlar yapıyor. Çünkü onlar da yüz suyu hürmeti çok önemlidir. Onlar şeyhlerinin yüz suyu hürmetine cennete gireceklere inanırlar. Günahlarına kadar olsa olsun, şeyhlerinin yüz suyu hürmetine e, cehennemden korunacaklarına inanırlar. Şeyhlerinin yüz suyu hürmetine dualarının kabul edileceğine, ibadetlerinin kabul edileceğine inanırlar. Onlar bunu daha çok kullanıyorlar tabii ki. E, ama diğer e, işte sıradan cahil Müslümanlar da Bunları çok kullanıyor. Hatta alim Müslümanlar da bunu kullanıyor. Çünkü bu yerleşmiş. Adam müftü olmuş, efendim şu olmuş, bu olmuş, ee, her şey olabilir. Ee, profesör olmuş, akademisyen olmuş, ilahiyatçı olmuş neyse ne. Ama e, bu duasında bunları yapıyor. Çünkü bu her ne kadar bunu sünnette göremediyse de, bu böyle bir duayı... E, İyidir ya. Atalarımızdan böyle gördük. Osmanlılar'da uygulaması vardı kardeşim. Osmanlılar'da uygulaması varsa bu caizdir. Yani onlar şeriat devletiydi. Nitekim demek suretiyle oradaki yanlış uygulamaları, bidat uygulamalarını da sünni bir uygulama olarak e, algılayıp bugün bu uygulamaların peşinde e, giden ve bunlarda hiçbir veis görmeyen birçok akademisyen, birçok hoca, hacı, bir neyse bilgili Müslümanlar da mevcuttur. Onlar da zaten ee, bu bidatlere yönelik tepki göstermediklerinden dolayı bidatlar her geçen gün yenisi kendisine eklenmek suretiyle dağlar gibi büyümeye maalesef devam etmektedir. Evet, bunlarla ilgili de bunları söyleyeceğim. Ee, sanıyorum bu kadar da e, yeter. Başka sorumuz da yok. Ee, ha, geldi soru geldi. Ve Musa kardeşimizle tekrar. Cevşen hakkında bilgi verir misiniz? Cevşen çok yaygın olarak okunuyor ve muska olarak takılıyor. Değerli kardeşlerim, cevşen dediğimiz şeyde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir dua var. Bu duayı işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın isim ve sıfatlarını zikretmek suretiyle bazı e, sığınmalarda, istiazelerde bulunuyor. Bazı yüce Rabbimizden taleplerde, isteklerde, bulunuyor, dualarda bulunuyor. Bu duaları bu duayı e, yazıp da işte bir meşin e, ka, e, içine, kap içerisine koyup boyuna asıldığı takdirde insanlara kurşun işlemeyeceği, onların o gün her kazadan, kazadan beladan korunacağı, işlerinin rast geleceği ve bu şekilde bunu boyuna taşıdığı müddetçe e, ticaretinin karlı olacağı her işinin rast geleceği kazaberadan korunacağı inançları var e, bu inançlar e, toplumda sonradan oluşmuş inançlardır bunlar tamamen asılsız bir takım inançlardır e, bu esasen eğer bir insan e, kağıt üzerine yazmış olduğu ve meşin bir kap, kap içerisinde muhafaza ettiği ve bir iple boyuna taktığı bu e, kağıt ve mürekkep parçasından bir fayda geleceğine inanıyorsa bu putatı tapmak gibidir. Ha, yani belki de e, lahta menata tapmak daha mantıklı. Çünkü onlar en azından koskoca cüssesi olan taşlar yani. E, böyle dağ gibi duruyorlar. Ama bu bir kağıt. öyle bükmüşsün, bükmüşsün, koymuşsun bir şeye, oradan cebine koymuşsun veya boynuna takmışsın. Bu bir kağıt. Üzerinde e, dua var. Bu kağıdın üzerindeki mürekkebin, o üzerindeki o yazının kendi etkisi ve tılsımı olduğuna inanmak kesinlikle şirki bir inançtır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten muska takmayı, muskalardan yardım beklemeyi yasaklamıştır. Bunu şu şekilde dile getiriyor. Kim ki bir muska takarsa Allah onu muskasıyla baş başa bırakır. Yani rahmetinden onu uzaklaştırır demek. Allah onu muskasıyla baş başa bırakır. Yani o kağıt. Neyse artık sen ne verecekse versin artık. Ben sana bir şey vermiyorum. Sen kağıttan istedin, benden istemedin diyor Allahu Teala. Ee, bu maalesef böyle bir durum. Ee, bunu takmak, bunu efendim bundan imdat beklemek kesinlikle şirki bir durumdur, yanlış bir durumdur. İnsanlar bazen de ticaret hanelerine bu duaları asmaktadırlar. Ticaret hanelerinde işleri e, tıkırında gitsin diye oradaki yazılı duvarda asılı cemakan içerisinde olan duaların e, yani onların haberi olmadan dua o işte dua, kağıttaki aslı duanın e, dükkan sahibine durduğu yerde dua ettiğine inanıyorlar herhalde ki onlardan istifade edeceklerini düşünüyorlar. Onlardan fayda bekliyorlar. Onlardan bir imdat bekliyorlar. Bu da tamamen putçuluktan başka bir şey değildir. Ee, i̇nsan kalbiyle Allah'a yöneldiğinde bir kulluk izaharı içerisinde olacaktır. İnsan kalbiyle Allah'a yönelip ona sığındığında, ondan imdat beklediğinde bir kulluk meydana gelecektir. Ve Allah-u Teala ancak o zaman o e, insanın layıksa e, duasını kabul edecek ve ona yardım edecektir. Ancak Allah'ı unutup da bir takım kağıtlardan yazılı kağıtlardan imdat beklemek hatta hatta bu Kur'an küçük Kur'an dahi olsa Kur'an'ın kendisinden yazılı metninden kağıdından mürekkebinden bir tılsımlı bir fayda beklemek kesinlikle şirktir öyleyse bırakın cev cevşeni Kur'an'ı bile boynunuza assanız bunun size faydası olmayacaktır Kur'an okunduğunda anlaşıldığında yaşandığında insana fayda verecektir semeresi olacaktır Aksi takdirde semeresi olmayacaktır, faydası olmayacaktır. Hatta bu tür inançlarda insanı şirke e, baatla, e, bidata götüren durumlardır. Allah cümlemizi muhafaza eylesin e, ve bu tür e, durumda olan kardeşlerimize akıl fikir ihsan eylesin, tövbe nas nasip eylesin. Evet. Toplu duanın İslamiyet'teki yeri nedir? Kul hakkı bağışlanır mı, bağışlanmaz mı? Diye başka bir soru sordu kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, toplu duanın örnekleri İslam'da vardır. Yağmur duasında vardır. Kurut dualarında toplu dua etme örnekleri söz konusudur. Bunun haricinde namaz arkasında toplu dua etmek sünnette yeri yoktur. Bunun haricinde başka tür toplantılar akabinde topluca, işte vaaz sonrasında falan böyle topluca elimizi açalım, dua edelim, amin edelim. Bu tür uygulamalar sünnette yoktur. Ancak nerede var? Yağmur duasında var. Kunut duaları da var. Yani, Peygamberimiz kılmış olduğu bitir namazları veya diğer namazlarda akşam olsun, sabah olsun, diğer yatsı olsun vesaire hangi namaz olsun olsun bu namazların genellikle son rekatında, son rüküden, doğrulduktan sonra elini açmak suretiyle dua etmiştir. Bu dualar genellikle o zamanın ihtiyacına göre o zamandaki bazı meydana gelen sıkıntılara göre, meydana gelen olaylara göre e, hız kazanmış, daha çok belirgin hale gelmiş ve yapmıştır, yapılmıştır. Bu şekilde yapılırsa sünnete uygunluk arz eder. E, ama diğer türlü şeyleri de bunlara kıyas edebilir miyiz? Mesela bir konferans verdik orada, hadi amin diyelim. Bunu e, namazdaki kunut duasında yapılan e, toplu duaya... Örnek gösterebilir miyiz? Kıyas yapabilir miyiz? Ee, el cevap yapmasak iyi olur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabesiyle sohbet esnasında e, sohbette olduğu zamanlarda böyle bir uygulama içerisinde olmamıştır. Sünnette olmayan uygulamalardan da bizim de uzak durmamızda fayda var. Ama ferdi olarak e, hatibin dua etmesi vardır. Yani hatip Söz esnasında konuşması esnasında konusuyla ilgili geçen konuyla ilgili kendi adına da onu dinleyen insanlar adına da, ümmet adına da dua yapabilir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür örneklikler içerisinde olmuştur zaten bunlar da bizim için yeterli e, örnekler söz konusudur. Evet oy verdiğimiz insanlar yanlış yaparsa biz de sorumlu olur muyuz diye başka bir soru var. Değerli kardeşlerim, oy vermek demek, biat etmek demektir. Ee, dolayısıyla biz oy verdiğimiz insanların günahlarından da sorumlu değiliz. Eğer ise bu insanlar, layık ise Müslümanlara önder olmaya, lider olmaya, Müslümanlara imam olmaya, Müslümanların menfaatlerini içeride dışarıda korumaya muhtedir, azimli, gayretli insanlar olduklarını düşünerek onlara vermiş olduğumuz oylardan sonra onların herhangi yapmış oldukları herhangi bir yanlış uygulamalardan bizim e, nasibimiz olur mu? El cevap olmaz. Çünkü bizim e, zaten en toplumda en uygun insana, en bu işi en güzel şekilde yapabilecek bir insana e, oy vermemiz söz konusudur. E, mevcut insanlar içerisinde en iyisine, en güzeline, en e, sağlamına oy vermemiz söz konusudur. Ona oy verdiğimiz zamanda e, o insan gerek ferdi, gerek e, işte içtimai alanda bir takım hatalar yaparsa biz bundan mesul değiliz. Ama bu hatalar çoğalırsa ondan daha iyisi çıktığında diğer seçimde de daha iyisine oy verilebilir. Özellikle demokratik ülkelerde oy vermenin şirk olduğunu, çünkü parlamentoya milletvekili seçildiğini ve bu milletvekillerinin de Allah'ın dinine aykırı kanunlar yaptıkları dolayısıyla Allah'ın dinine aykırı kanunlar yap yapılan bir meclise üye göndermenin üye göndermenin de bunda bir sorumluluk meydana getirdiğini ileri sürmek suretiyle oy vermenin de şirk olduğunu hatta işte haram olduğunu dile getiren insanlar da söz konusudur vardır. Ancak bu görünürde doğru bir fetva bir bilgi olsa da özellikle bazı ülkelerde tamamen İslam şeratı kalkmış yerine işte bir Dinden uzak bir sistem oturduysa, o sistem geldiyse bir takım insanlar da küfür ile yönetilen bir ülkenin tekrar İslam ile yönetilebilecek kıvama, duruma gelmesi için altyapı hazırlıkları içerisinde olma niyetiyle meydana çıkarsalar bunlara oy vermede fayda vardır. Sevap vardır. Ee, çünkü e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tedricilik içerisinde e, İslam'ı yaymıştır. Yani birden Kur'an'da 23 senede nazil olmuştur. Kur'an'ın bütün emiri, şeriatın bütün emirleri bir anda gelmiş olsaydı Kur'an'ın bütün emirleri bir anda gelmiş olsaydı e, inanın Sahabe bunun altından kalkamazdı. Yani içki bile üç merhalede haram kuruluyor. En son merhalede bile sahabede zorluk yaşayanlar oluyor. Hala bırakamayanlar da oluyor. Demek ki bir içki meselesinde bile bir zorluk yaşanıyor. Bir tediricilik var. İslam'ın bütün ahkamını cahil bir topluma üstten indirip zorla bunu yaşayacaksınız demek gerçekten de sünnete aykırı bir durumdur. Toplumun hazırlanması lazım toplumun hazırlanması için de bir ara dönem lazım. Bu ara dönemde de fıkhi ölçüleri moto motomot uygulamanın doğru olması mümkün değil. O yüzden bu ara dönemlerde ara dönem fıkıhları geçerlidir. Fıkıhta da böyle bir şey vardır, bap vardır. Yani ara dönem ara dönem fıkıhı, ara dönem fıkıhlarında hükümler o dönemin ihtiyaçlarına göre verilir. Hedefe en yakın, en güzel şekilde götürebilecek usluğu bu. Öngören fetvalar öne çıkar. Bugün ise bir ara dönem vardır. Bu ara dönemlerde İslam'ın mütekamil olarak yaşandığı dönemlere, bu dönemlere kıyas etmek söz konusu değildir değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi hak yoldan ayırmasın. Evet, başka bir soru geldi. Ne mutlu Türk'üm diyene e, dayatmacılığını değerlendirir misiniz? Milliyetçilik, Türk milliyetçiliği vesaire gibi kavramları kullanmak yanlış mıdır? Mitinglerde görülen alkış, slogan, ıslık, çalma eylemlerinin hükmü nedir diye bir soru geldi. Ne mutlu Türk'üm diyene demek e, doğru bir davranış değil. Bu çünkü bu Türklüğü ileri sürmek, ırkını ileri sürmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men daa ila asabiyetin minna. kim ki ırkının üstün olduğunu iddia ederse, o bizden değildir" buyurmaktadır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La fadla e, ala Arabiyn, ve la fadla ala ajamiyn". E, yani bu şekilde e, hadisler var. Yani acemin, arabın aceme üstünlüğü yoktur şeklinde. Ee, üstünlük takvayledir şeklinde Peygamberimiz hadis-i şerifleri var. Ee, yine Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allah sizin malınıza, mülkünüze, ırkınıza, şunuza, bunuza bakmaz. Allahu Teala sizin kalbinize bakar der. Yine e, ayetlerde اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Sizin en üstünüz Allah katında en takvalı olanınızdır der. E şimdi e yine Kur'an-ı Kerim'de e, müminlerden oldum deyin der. E, müminlerden e, oldum demenin bir sevinç olduğunu, e, bir övünç vesilesi olduğunu Kur'an-ı Kerim izah eder, ifade eder. Demek ki ne mutlu ben Müslümanım, ne mutlu bana ki ben müminlerdenim demek lazım. Kur'an'ın şiarı budur, İslam'ın şiarı budur. Yüce Rabbimizin bizden istediği budur. Ne mutlu hidayete erenlere, hakka tabi olanlara demek en doğru olanıdır. Yoksa ırkıyla sürmek, ne mutlu Aravım diyene, ne mutlu Türk'üm diyene diye sözler ifade etmek İslam'a ve Müslümanlığa Kur'an'a ve Sünnet'e tamamen aykırı, cahilce bir tutum ve davranıştır. E, milliyetçilik, Türk milliyetçiliği ile ilgili zaten fark etmez. Arap milliyetçiliği, şu milliyetçiliği, bu milliyetçiliği hepsi bunların ayak altında pis şeylerdir. Bu milliyetçilik e, davalarından uzaklaşmak lazım. Hepimiz Adem oluyoruz. Ee, hepimiz ancak takva ile üstünlük taşıyabiliriz. Allah katında en üstün olanımız takvaca en üstün olanımızdır. Ee, diyoruz. Mitiklerde alkış slogan. Alkış vurmak caiz midir diye herhalde öyle sorakla geliyor. Alkış yapmak değerli kardeşlerim eee Mekke müşriklerinin Kabe etrafında açık ve üryan bir şekilde alkış tutmak suretiyle bir merasimleri vardı. Onların ibadetleri buydu. Bazıları bu onların alkışına benzetmek suretiyle bugün de alkış vurmanın caiz olmayacağını, doğru olmayacağını söylerler. Ya Şimdi sünnette böyle bir uygulama yok. El çırpma. El çırpma olayı genelde tarihe baktığımız zaman, işte Mekke müşriklerinin yapmış olduğu bir uygulama. İlk ornlarda görüyoruz el çırpmayı. Yine Mekke müşriklerinin Kur'an duyulmasın diye el ayak ses e, vur el vurma ayak vurma gibi sesler çıkarmak suretiyle Kur'anın duyulmasını engellemek istediklerini tarihten okuyoruz. O yüzden el vurma el alkış vurma e, sünnette olan bir davranış şekli değil. Bundan e, uzaklaşırsa daha da güzel olur. Ama haram mıdır? Hayır haram diyemeyiz insanlar işte. Oradaki insanları, konuşmacıyı veya ne bileyim herhangi birini cesaretlendirmek için böyle bir davranış içerisine giriyorlar. Bu bir nümayiş görüntüsü oluyor. İnsanların, diye işte Mekke müşriklerinin yapmış olduğu gibi bir tutum davranış içerisinde olduklarını söylemek burada yersiz olur. Dolayısıyla ama uzak kalmakta fayda var. Sünnette olmayan bir davranış olduğundan dolayı uzak kalmakta fayda var diyoruz. Slogan e, doğruysa sloganlar atılabilir slogan. Yani slogan e, mesela la ilahe illallah da slogandır. Yani bunu haykırmak da bir slogandır. Eee işte, el yaşasın İslam demek e, kurtuluş İslam'dadır diye sloganlık sözleri işte e, söylemek e, işte bunu arabaya falan asmak gibi durumlarda aslında güzel şeylerdir. Etrafa bir mesaj vermektedir. Ama bunların tabii iyi düşünülmesi lazım. İyi bir tetkikten geçmesi lazım. Yanlış bir takım mesajlar vermekten uzak olması lazım. ıslık çalmaya gelince Safirin ıslığın şeytanın mizmarı olduğu hadislerde ifade ediliyor. Bundan da uzak durmak lazım. En azından ıslık çalmanın mekruh olduğunu fıkıh alimleri bilirmiştir. Evet. Cenazelerde alkış oluyor. Bunlar da tabi sünnete aykırı bir durum. Alkış tutmak cenazelerde sünnete aykırı bir durum ve bunu da maalesef genelde dinden uzak çevrelerin uygulamaları olarak görüyoruz. Bu uygulamalar maalesef Mekke müşriklerinin Kabe'de çıplak bir şekilde alkış tutmalarına, ritim tutmalarına benzemektedir. Bu yanlış bir tutum. Zamanın iman, e, imamına biat etmek gerektiğine dair bir hadis var mıdır? Bu hadisi genellikle tarikatlar kullanıyor. E, tarikatlarda işte şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır gibi bir e, hadis uydurmuşlar. Bu o, yanlış bir durum. E, i̇nsanları belli kendi cemaatlerine çekmek için böyle bir e, kıskaca almak için böyle bir hadis uydurmuşlar. Bu yanlış bir durum. Böyle bir hadis yok. Bunlar tamamen uydurma bir sözdür. Böyle bir hadis yoktur kesinlikle. Ancak e, insanların yaşamış oldukları bölgelerde e, takvaca, bilgice, en üstün insanlara tabi olmaları, e, onları imam tayin etmeleri, e, önder tayin etmeleri gerekmektedir. Ülke bazında da durum aynıdır. İslam'ı ücretmek, İslam'ın izzetini, şerefini korumak için ortaya çıkmış. Müslümanlara bilgi bakımından e, örnek olabilecek, e, takva bakımından örnek olabilecek, e, aksiyon bakımından, cihat bakımından, e, cesaret bakımından, bilgi beceri bakımından örnek olabilecek şahsiyetlerden birine tabi olmak, onun Emri altına girmek ve onun emriyle hareket etmek e, sünnetin bizden istediği bir davranıştır. Böyle yapmakta fayda var. Ancak birine biat edildiğinde artık diğer biri de ortaya çıkıp bana da biat edin e, denmez. Sünnette bunun yeri yoktur. Onunla e, ikinci insanla mücadele edilir. Çünkü iki başlık olduğu zaman o insanlar orada birbirini kırarlar ve ortada huzur kalmaz. E, evet. Bununla ilgili bunları söyleyelim. Taassup nedir? Bu kelime ile ne kast ediliyor? Ee, değerli kardeşlerim, asabe kökünden geliyor taassup. Taassup bir şeye bağlanma, direkt dikme, bir asla bağlanma, bayrak asma, bayrak dikme ve ona bağlanma manalarını içermektedir. Bu kelimeden daha çok e, herhangi bir cemaatin düşüncelerine, herhangi bir cemiyetin düşüncelerine kör körüne bağlanmak, herhangi bir mezhebin e, düşüncelerine, fıkhi görüşlerine, uygulamalarına kör körne bağlamak veya herhangi bir mezhep imamının düşüncelerine, fetvalarına e, düşünmeden körü körne bağlanmak ve başkası, diğerlerine kapıyı kapatmak manasına gelen bir e, durumdur bu ki taassup dinde yani e, İslam dinini azını, özünü kastederek söylüyorum e, dinde taassup İslam dinini dininde, dininde taassup dini savunma ona inanma onu dört elle sarılma onu asla bırakmama adına yapılıyorsa caiz o dini yani İslam'ın kendisi için taassup caiz ama İslam'ın Eee işte İslam'a götüren, İslam'ı götürdüğünü iddia eden İslam'a götüren bir takım mezheplere taassup yapmak doğru değil. çünkü taassup demek ben mesela falan imamdan ne derse kabul ederim, diğerinden kabul etmem. İmam Ebu Hanife ne derse kabul ederim. İmam Şafi derse kabul etmem demek çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü o da alim, o da alim. Hangisinin değeri güçlüyse onu kabul edelim demek lazım. ya Ben efendim annem bu Hanefi ise ben de Hanefiyim. Bizim ülkemiz Hanefi'dir komple. Hanefi Ebu Hanife'nin fetvalarını kabul edelim. İmam Şafi'nin fetvalarını kabul etmem. İmam Malik'in fetvalarını kabul etmem. İmam Ahmet'in fetvalarını kabul etmem demek kesinlikle yanlıştır. Ee, insanların yapması gereken Hangisi delilli konuşuyorsa ona tabi olmaktır. Mezheb imamları da zaten bunu istemektedirler. Hakka tabi olmamızı, sünnete tabi olmamızı bizden istemektedirler. E, kendi görüşleriyle sünnetin verileri arasında bir tezat olduğunda derhal kendi sözlerini atmalarını atmamız gerektiğini bizden istemektedirler. Taassup kesinlikle onlar yapmadılar. Taassup yapmamızı bizden istemiyorlar. Taassupkar davranışlarımızdan onlar da kesinlikle e, yaşamış olsalardı rahatsız olacaklardı ve taassuba karşı onlar da savaş açacaklardı. Çünkü e, bizzat e, Ebu Hanife'nin talebeleri İmam Yusuf e, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed e, İmam Zufer birçok konuda imamları, hocaları Ebu Hanife'ye e, karşı fetvalar, farklı fetvalar vermişlerdir ve bu durum kesinlikle onlar arasında bir kırgınlığa, bir e, düşmanlığa sevk etmemiştir. Bilakis e, bunlar ilmin görüntüleridir, onları memnun eden bir takım durumlardır. E, o zaman öyle güzel bir şekilde değerlendirilmiş ve algılanmıştır. Bugün aynı yoldan bizim de gitmemiz lazım. Taassup ehli olmamız lazım. Taassup ehli olan insan kendini beğenir, kendi cemaatini beğenir, kendi mezhebini beğenir. Başka cemaatleri, mezhepleri, alimleri beğenmez. Onlardan herhangi bir şey almaz. Kendini beğenir, ben varım der, en doğru benimdir, der, benden gayrısı batıldır der. Bu da çok yanlış bir durum değerli kardeşlerim. Evet sorularla bu kadar yetinelim Musa kardeşim. İnşallah çünkü bayağı uzun oldu. Şu anda 50 dakikadır sorulara cevap veriyoruz. İnşallah gelecek hafta e, sorular olursa onlara da cevap veririz inşallah. Teala vermeye çalışırız bildiğimiz kadarıyla. Geceniz mübarek olsun. Allah e, salihlerden, ihsan ehlinden olmayı bize nasip eylesin. Anlattıklarımızla amel etmeyi, ihlas olmayı bize nasip eylesin. Doğru söylediğimiz şeyler bizden, yanlışlarımız varsa onlar şeytandandır. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi